Kimi güvenirliliğini sor sorguluyor, kimi fiyatlarını, kimi ürün kalitesini sorguluyor, kimi tohumunu, kimi de organik diye bir şey yok diyor. Geçtiğimiz hafta özel bir televizyon kanalının ana haber bülteninde organik kazık başlığı adı altında ortalıkta bir sürü sahtekarın organik ürün sattığını, Tarım Bakanlığı'nın bu kişilere milyarlarca lira ceza kestiğini, ve organik ürün satın aldığını zanneden vatandaşın nasıl kandırıldığını anlatan bir haber yayınlandı. Bu haber ile organik üretim yapan üreticiler, bu üreticilerin ürünlerini satan temsilcileri zan altında bırakılırken, organik ürün satın alan tüketicilerin de kafası karıştı. İşte biz bugün organik bir kandırmaca mıdır yoksa güvenilir gıda mıdır, bahsedilen bu cezaların aslı astarı var mıdır meselesini Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirli ile Şehirli oğlu ile konuşacağız Hoş geldin Batur programımıza Hoş bulduk e, Habere geçmeden önce şunu sormak istiyorum Tekrar bir hafızalarımızı yenilemek Ve bilgi tazelemek için Organik tarımda Organik ürünlerde nasıl bir denetim Mekanizması var ülkemizde e, Ülkemizdeki denetim Mekanizması Organik tarım kanun ve yönetmeliklerinde tanımlı e, ve bu kanun ve yönetmeliğin Avrupa Birliği'nde e, Aynen uygulandığını Öncelikle belirtmek istiyorum. Yani Avrupa Birliği'nde nasıl bir denetim mekanizması varsa e, Türkiye'de bu mevcut. Hatta Türkiye'de Avrupa Birliği'nde Birliği olmayan e, ürünlerin satışına dönük e, müteşebbis sertifikasının dışında ayrıca bir de ürün sertifikası alıp satmak zorunda e, üreticiler ve esnaf. Yani e, tarlada olan üretim müteşebbis sertifikasıyla veriliyor ama Üretici bir ürünü satmak istediği zaman ayrıca sertifikasyon kuruluşa tekrar bilgi verip ayrıca bir o ürün için her bir ürün için ürün sertifikası almak zorunda. Yani şifte bildirim, çifte e, iletişim e, söz konusu. Denetimin detaylarına gelince e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına yetkilendirilmiş durumda. 30'un üzerinde kontrol ve sertifikasyon kuruluşu üreticilerle yani müteşebbislerle bir protokol imzalıyor. Her bir üreticinin müteşebbisin arazi, depo, e, kullandığı bütün preparatlar, gübreler, tohumu bunların hepsi denetleniyor, kayıt altına alınıyor. Her bir üreticinin her üründen hangi alana ne kadar ektiği, ne kadar hasat aldığı ve daha sonra da yıl içinde bu ürünleri kimlere ne miktarda sattığı muhakkak iznebirlik sistemi içinde takip ediliyor, kayıt altına alınıyor ve bakanlığın sistemi de işleniyor. Bakanlık da e, Ankara merkez olaraktan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarını denetliyor. E, İl ve ilçe müdürlükleri de ayrıca e, sertifikasyon kuruluşlarından ayrıca e, bütün pazarlama yapan müteşebbisleri ve organik üretim yapan e, arazide, ve çiftlikte ve vesaire müteşebbisleri, işletmeleri de ayrıca denetliyor. Yani bir üreticiyi hem sertifikasyon kuruluşu denetliyor hem e, bakanlık denetliyor. Ekolojik pazarlara gelince bir de bunun üstüne belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin denetimini eklersek bir pazara gelen, olayın pazara gelen ürün dört ayrı kurum tarafından denetlendiğini söylemiş olabilir. Hatta Avrupa standartlarından fazla olarak ürün sertifikasıyla bu denetim daha da sıkı hale getirilmiş öyle mi? Evet. Evet, bir, bir fark daha var. E, bu yalnız sektör içinde tartışılıyor. Hı hı. Avrupa Birliği'nde bulaşma ve çeşitli diğer faktörlere bağlı olaraktan e, çok minimumda olsa kalıntıya izin veriliyor. Şu anda e, bizim organik tarım mevzuatımıza göre e, sıfır kalıntı isteniyor. Yani bir bulaşma vakasının bile atlı yok sıkıntısı var o ürün derhal toplattığı çok düşük miktarlarda bile olsa satışına izin verilmiyor. Yani aslında bizim kafamızda hayal ettiğimiz gibi değil gayet sıkı ve kontrol edilen üstün denetimler var. Peki haberde bahsedilen bu cezalar. Bu cezaların içeriği ve kimlere kesildiğiyle ilgili biraz bilgi alalım senden. Yani gerçekten bu kadar sıkı denetim varsa bu cezalar kime kesildi ve neden kesildi? Şöyle e, biz rakama e, büyüklüğüne yani Rakam aslında çok küçük bir rakam ceza olarak. Bakın 509 bin lira ceza kesilmiş ve 3 yılda kesilen cezadan bahsediyoruz. Organik tarımda analiz veya sertifikasız satışa verilen cezalar geçen sene 16-20 milyar liraydı. Bu sene yükselmiştir. Bu şekilde baktığımızda toplam 25-30 eğer hepsi kalıntılı veya sertifikasız ürün satışı 25-30 ceza kesilmiş demektir. Ama şunu öncelikle senin sonra cevap vereyim öncelikle olarak Cezaları üçe bölebiliriz. Biz Gerçekten organik tarım yapan müteşebbislere ve bu tip ürünleri satan dükkanları kesen cezalar da var. Bu da zaten iyi bir denetimin olduğunu gösteriyor. Bu iyi bir şey. Kesinlikle. Organik tarım sektörüyle hiç alakası olmaya sağda solda yol kenarında bir kasabada şehirde bu işin popülaritesinden faydalanmak için konvansiyonel ürünü organik diye satıp tüketiciyi kandırmaya çalışanlar var. Dolayısıyla bunların organik tarım sektörü zaten hiç ilgisi yok. Bunlara da ceza kesiliyor. Ama bunlara kesilen ceza yüzünden 70 bin kişilik bir organik tarım sektörü zan altında kalıyor. Üçüncü gruba gelince de bunların hepsini 509 bin lira cezayı e, dinleyicilerimiz sadece sertifikası ürün satmak veya işte kalıntı çıkmak olarak düşünmemeli. Burada zamanında yapılmamış belgelendirmeyi, e, işte ile ilgili yani bürokrasiyle ilgili hı. cezalar da var. Hı hı. Bildirimini yani sadece, zamanında yapmamış üretici gibi. Evet, evet. yani Bunlar basit e, cezalar. Bunların içinde e, daha düşük ölçekte basit kusur diyebileceğimiz cezalar da var. Bir konu daha altını çizmek istiyorum Leyla. Lütfen. E, bakanlıkta görüştük biz Organizasyonun Daire Başkanlığı'yla 2011 ila 16 yılları arasında 6 yılda il Müdürlüklerimiz Sadece organik tarım mevzuatı çerçevesinde 30.080 tane denetim yapmış. Bakın bu dağıtmış istiyorum. 30.080. 30 30 evet. Şimdi 6'ya bölelim 30.080'i 5000 yılda 5000 habersiz denetim. Bu evet. sadece il müdürlüklerin yaptığı denetim. Şimdi yılda 5000 denetim yapıldıysa 3 yılda 15.000 denetim denetim. 15.000 denetim yapıyor tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri ve kesikleri ceza 509 bin lira. Bu bize iki şeyi gösteriyor. Bir, çok ciddi sık ve habersiz denetim var. Bu bir artıdır organik tarım sektörü için. İki, bu kadar denetime rağmen bu kadar az cezanın kesilmesi ve bunların bir kısmının da belge bilgi eksikliği veya tamamen organik sektör dışındaki insan olduğu düşünürsek son derece az olması ve organik tarım sektörünün ikinci bir güven. E, usul oluşturuyor. Aslında bu haber e, kesinlikle son derece pozitif. Organik tarım sektörü için pozitif bir haberken medya kuruluşları ne yazık ki reyting amacıyla, dikkat çekmek amacıyla bunu bu bütün serlikten yoksul olarak da affedersiniz bir e, hani şaklaban gibi e, organik tarımı karalıycı yani organik kazık kandırmaca gibi ifadeler kullanarak tüketiciyi yanlış yönlendiriyorlar, bilinçlendiriyorlar. Peki bu şekilde organik ürünlerin hep hedef gösteriliyor olması ve malzeme olarak kullanılmasının sebebi nedir? Ee, şimdi bunun arkasında ben açıkçası şu bir başka bir robinin veya başka bir gücü olduğunu şu aşamada düşünmüyorum. Hani GDO'ya karşı da GDO lobisinin de şu anda çok etkili olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Buradaki sıkıntı medyanın medyanın artık Kalitesi olması olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Bakın biz kişilik organik pazar açtığımız e, tam 12 yıl önce 2006 açtığımız zaman organik tarım sektörü bilinen bir sektör değildi. O zaman medya o kadar çok destek oldu, o kadar çok yanımızda oldu bu işte çünkü popüler değildi, yeni bir şeydi, keşfedilen bir şeydi. Dolayısıyla bununla ilgili haber yapmak e, bir e, yani reytingi arttıran bir şeydi. Fakat bir şey, e, bir konu, bir sektör vesaire popüler olduktan sonra Artık zaten popülerse bununla ilgili altında bir şey aramak, bir olumsuz bir şey yakalamak, daha böyle reyting getiren, spekülatif bir haber çıkartmak daha ilgi çekici bir şey haline dönüşüyor bir süre sonra. İşte medya ne yazık ki bunu yapıyor. Yani ne yazık ki son ben medya tarafında da birçok arkadaşımız var dernek olaraktan vesaire. Yani medya sektöründe de ne yazık ki araştırmacı, gazetecilik, azaldı. Nitelikli haber yapmak azaldı. Ne yazık ki kalite düşüyor. Ben arkasında açıkçası kalitesiz ve başarısız, yetersiz bir medyayı görüyorum. Evet. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz. Doğumda NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda güvenilir gıdayı konuşuyoruz. Buğday Derneği eş Genel müdürü Batur Şehirlioğlu ile. E, Batur şimdi siz bu yayınlanan haberin üzerine Buğday Derneği olarak bir basın bülteni hazırladınız. Fakat burada size diğer STK'lar da ciddi destek verdi. E, kimlerle işbirliği yaptınız ve bu basın bülteninin içeriği nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. E, organik tarım sektörü e, henüz e, küçük bir sektör. E, i̇ç pazar için en azından. Yani idracat kalemi olaraktan e, önemli bir e, kalemimiz, ülkemiz açısından ama e, iç pazar yavaş yavaş gelişiyor. Dolayısıyla da e, bu sektörün iç pazarda gelişmesi için çalışan sivil toplum örgütleri e, son derece küçük idealist insanlar tarafından kurulmuş veya üreticiler tarafından kurulmuş e, dernekler, yapılar, akademisyenler de var bunların arasında. E, dolayısıyla e, sektörde e, bir, bir araya gelme, Birlikte bir şey yapma, birlikte özellikle basın ve medya, medya tarafında tanıtım, sağlık ve yetişim kurma, organik tarımı doğru biçimde anlatmayla yönelik bizler sektör paydaşları olarak önemli eksikliği tespit Yani kendi adımıza, bakanlık adına, sektör adına. Bu boşluğun doldurulması adına biz bu bilteni gönderirken sektördeki 21 sivil toplum kuruluşlar, birlikler de ulaştık ve onların da desteğini aldık. Bugün Ankara'dan Kayseri'ye, Bursa'dan İzmir'e, Kocaeli'nde Adana'ya, İzmir'de, İstanbul'da, Samsun'da ilçelerde, Kirazlı köyünden tutun, Bafra'da köye kadar Sümerlik köyüne Ulupınar'a kadar birçok üretici birliği örgütleniyor ve organik ürünlerini Bülteni hazırlarken birlikte hareket etmenin önemi düşünerek bütün sivri toplum örgütlerine ulaştık. E, peki e, bu basın bülteninden sonra yani bunun dışında bir adımınız olacak mı? Ya da bunun geri bildirimini ne şekilde bekliyorsunuz? Bir düzeltme, yeniden bir haber çekmek olabilir mi? E, i̇lgili basın kuruluşuyla bağlantıya geçtik. E, hem biz yani var hem Ama e, olumlu yanıt alamadık. Ee, ama biz basın mültenimizi tüm medya kuruluşlarına, e, görsel ve yazılı tüm basına e, gönderdik. E, bu konuda hassasiyet gösterecek e, medyalar, medya kuruluşlarının olacağına inanıyoruz. E, bundan sonra da bu şekilde sivil toplum örgütü olarak işbirliği iş birliği halinde e, iletişimi e, kuvvetlendirerek sürdürmeyi planlıyoruz. E, ve medyanın da e, olaya daha nitelikli... E, haberler yaparak da olaya e, konulara daha bütüncül e, bakmasını bekliyoruz. Peki bir soru daha sormak istiyorum. GDO'dan, zirai ilaçlardan korunmak. Bir ailenin çocuğunu sağlıklı beslemesi için e, organik tarımdan başka alternatifi var mı? E, bu çok hassas bir konu. E, bunu biz defalarca Sweet toplu örgüt olarak dernek olarak da dile getirip anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlara, topluma daha iyi bir alternatif sunmadan, konuyu detaylıca anlamadan, incelemeden herhangi bir e, sektörü karalamak insanları çaresizliğe e, sürüklüyor. Hatalar varsa bunlar eleştirilmeliyiz ve düzeltilmeli. Ama insanları çaresizliğe sürülecek nitelikte e, kalitesiz haberler yapılmamalı. Bir insan, bir aile kendi bahçesinde üretim yapabilir ama her çeşidi üretemez. Veya... Dünyada hiç yaygınlaşan, ülkemizde yavaş yavaş gelişen toplum destekli tarım projeleri var. Şöyle özetleyebilirim. Bir grup tüketici, örgüt edip bir kooperatif çatısı altında, çeşitli üreticilerle anlaşıp, e, kendi tülükleri şartlarda adı ürün ürettirebilir. Ama bakın, bütün bu çabalar, e, ve de yerel oluyor bu tip çabalar, sınırlı. Biz ülke çapında, uluslararası anlamda bir ticaret söz konusuysa, yani... E, insanı organik kakao organik e, ondan sonra kahve de istiyorsa Almanya'daki bir tüketici organik portakal da organik muz istiyorsa e, çocuğuna kanserli hastasına bunu e, e, e, vermek istiyorsa emekli uluslararası bir sisteme ihtiyaç var. İşte bu da organik tarım. Organik tarımın tüm dünyada kanun ve yönetmelikleri var bir sistemin standartı var. Dolayısıyla da tüm dünyada uygulanabilir her türlü gıdaya ulaşabilmek istiyorsak böyle bir sisteme, düzenlenir bir e, tarım metoduna ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu boşluğu iyi tarım doldurmuyor. Çünkü iyi tarımda yine yasaklı ilaçlar, kontrollü şartlarda ama yine kanser yapan ve diğer vesaire salksona sebep olan ilaçlar yine kullanılıyor. Doğal, doğal ürün adı altında da birçok kandırmaca söz konusu. Zaten organik tarım çıkış noktasında bu. Yani piyasada çok fazla doğal ürün e, üretmenini söyleyen çiftlikler, firmalar, in ticaret var. Bunların da kişisel güven ötesine geçen e, bir e, garantisi yok. Ama biz burada tüm Türk halkına hitap etmekten, tüm dünya nüfusuna hitap etmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, çare ne yazık ki bu amacımız buysa organik tarım şu Organik tarıma daha iyi bir alternatif yok. Eğer tüm ürünleri sağlıklı çevreci bir şekilde tüketmek istiyor. Evet. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'de organik tarım ciddi anlamda denetleniyor. Organik pazarlar ciddi anlamda denetleniyor. Ve tabii ki arada bazı e, ufak tefek aksaklıklar ve hileler oluyor... ...ama bu da denetimin olduğunu gösteriyor ve tespit ediliyor. Ve bu sebepten dolayı da tüketicilerin organik gıda tüketmekten vazgeçmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Tüketici şuna bakmalı. Bir... Aa ne güzel bakın bu haberde şunu çıkartmalı. Evet denetim var. Ciddi bir denetim var ve ceza da kesiliyor. Bu bir güven unsuru. İki şuna bakmalı. Ya organik tarımda bu kadar denetimde bu kadar ceza miktarı azsa orana bakmalı. Yani ben çocuğuma organik ürün yediriyorsam senin de dediğin gibi muhakkak kötü niyetli iyilekar insanlar olacaktır. Ama bu yüzde 3, 2 vesaire seviyesindeyse yüzde 5 seviyesindeyse bu kabul edilebilir. Çünkü insan faktörünü hepimiz biliyoruz. Bu önemli olan bu limitlerin altında tutuluyorsa e, gidip organik ürün almalıyız. Bu bir güven unsurudur. Gerçekçi olmak gerekir. Evet. Programıma katıldığın için çok teşekkür ederim Batur. Ben teşekkür ederim açık radyoya ve sana. Efendim organik kazık değil güvenilir gıda. Hafta sonu organik pazarlara gidip güvenilir gıdalarınızı almayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.